Hayırlı akşamlar. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İşte, teşekkür ederiz. Buyurun. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Teşekkür ederiz. iyisiniz inşallah. Gönül Hanım. Efendim hocam. Buyurun sorunuzu alalım hemen. Hocam ben sorum terhiz teyze hakkında soruyorum. Ee, bu namazlarda çok şaşırıyorum. Hı hı. Ee, servislerinde yapmam gerekiyor biliyorum şimdi namazın sonunda selam verdikten sonra hı hı. ama selamlıyorum namazını tamamlayıp bitiriyorum o namazı sonradan aklıma geliyor ee, sonra hı hı. E, o namaz yani tekrar o namaz tekrardan kılmam gerekiyor mu? teşekkür ederiz hayırlı akşamlar diyoruz efendim buyurun hocam Öndenimin sorusu sehv secdesini unuttuğumuz takdirde ne yapacağız? Evet sehv secdesi yapmak vaciptir. Eğer sehv secdesini yapmayı gerektiren bir durum varsa sehv secdesi yapmanız vacip. Ha sehv secdesi yapacaktınız e, fakat selam verdiniz namazdan ayrıldınız aklınıza geldi namazınızda bir noksan olur mu? Hayır olmaz. Yani evet. unuttunuz. Iade etmeye Bunu gerekiyor. iade etmeniz gerekmiyor. Unutkanlık belirli yaşlardan sonra artık herkesin başına gelir. Bu biraz da yaşlandığımızı yani belirli bir artık merhale kat ettiğimizin de bir alametidir. Bunda bir anormallik yok. Yani belirli yaşta olan insanlar unutabilirler. Yani gençler dahi unutabilir de belirli yaştan sonra artık unutma normal hale gelir. Cenab-ı Hak unuttuğumuz şeylerden dolayı bizi hesaba çekmiyor. Yani uyku halinde mesela bir şey hı hı. E, ihmal edilmiş, yapılamamış. Diyelim sabah namazına kalkamadınız, uykudasınız. Cenab-ı Hak bundan dolayı bizi hesaba çekmiyor. Unutulan şeyler sebebiyle hesaba çekmiyor. E, burada eğer bir farz unutulmuş olsaydı, o zaman namazı tekrar kılmak ihya ederdi. Ancak sünnet olan, yahut vacip olan bir şeyi kasti değil de unutarak terk etmişsek bundan dolayı namazın iadesi gerekmez. Evet.